Nesep, Kayınlık, sihriyet, Süt Emdirme, cemi diğer diye fıkıh kitaplarında beyan olunmuştur. Bunlardan bize lazım olan nikahın ebedi haramlığının sebepleridir. Ebedi haramlığın sebebi üçtür. Bunların dışında olan haramlık ise muvakkattır. 1. Nesep sebebiyle nikahı haram olan hatunlar şunlardır. Anneler, kızlar, kardeşler, halalar, kardeş kızları, teyzeler, kız kardeşlerin kızları olmak üzere yedi kısımdır. a. Anneler Kişinin kendi annesi, annesinin annesi, babasının annesi de buna dahildir. Nesebin dışında, anne edinilen kadınla halvet caiz değildir. Onunla evlenmek caizdir. b. Nesep olarak kızı, kızının kızı, Oğlunun kızı ebediyen haramdır. Kişinin evlat edindiği kızın ve ahiret kızının nikahları haram değildir. C. Hemşirelerdir. Anne ve babadan, yalnız anneden, yalnız babadan hemşirelerin nikahları ebediyen haramdır. Süt hemşire dahi nesep hemşiresi gibidir. Nesep ve süt emdirmek dışında erkeğin kadına, kadının erkeğe kardeşliği, Nikahın haramlığına sebep olamaz.